30 Nisan 2016 Dünya Caz Günü Caz Maratonu Radyo Ekoda Radyo Ekoda 30 Nisan 2016 Dünya Caz Günü'nde Caz Maratonu'nu dinliyorsunuz. Ben olacağım Bakiler. Birkaç gün içinde caz dinleyicisini çok önemli bir etkinlik bekliyor. 20. Uluslararası Ankara Caz Festivali 3-28 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleşecek. Festivalin düzenleyicisi olan Ankara Caz Derneği, cazın renkleri temasıyla bu yıl dinleyicileri dolu bir programa davet ediyor. Radyo Eko'da konuğumuz festival koordinatörü Tuğçe Alparslan, festivalin 20. yılı ve Ankara Caz Derneği'nin 20. yaşı hakkında bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Tuğçe Alparslan kendisi Ankara'da, biz İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Stüdyosu'ndayız. Merhaba. Merhabalar. Öncelikle çok yoğun günler geçirdiğinizi düşünüyorum. Bu nedenle zaman ayırıp söyleşi isteğimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bizim için büyük keyif bu tür söyleşilere, ilgi, alakaya, olumlu geri dönüş yapmak. Teşekkürler tekrardan. Başlarken Ankara Jazz Festivali'nin 20. yılını ve aynı zamanda bu festivali düzenleyen Ankara Caz Derneği'nde 20. yaşını Radyo Eko olarak kutluyoruz. Teşekkür ederiz. O halde söyleşimize birbiriyle yaşıt olan festivalin ve derneğin hikayesini sizden dinleyerek başlayabilir miyiz? Olur tabii ki. Ee, öncelikle Caz Derneği'ni kısaca ben anlatayım nasıl e, bugünlere geldi. Caz Derneği 1995 yılında bir grup Ankaralı caz müzik sever bir araya geliyor ve böyle bir dernek kurmaya karar veriyorlar. E, bu kuruluş aşaması 1996 yılında tamamlanıyor ve ilk e, konser organizasyonu 1996 yılında başlıyorlar. Ve bu yana yani 96 yılından 2016 yılına kadar da başkentin kültür sanat hayatında giderek bir yer edinmeye e, başlıyorlar. Her yıl düzenli olarak konserler, atölye çalışmaları, caz müziğini tanıtma, duyurmaya yönelik etkinlikler düzenliyor. Ve bu e, öncelikle otlü caz günleri olarak e, ismi e, yer almaya başlıyor 90'ların sonlarına doğru 2000'lerin başında daha profesyonel, daha gelişen daha e, içeriği zenginleşen bu müzik etkinliği Caz Uluslararası Ankara Jazz Festivali'ne dönüşüyor ve bu yılda e, yaklaşık bir 4-5 gün sonra 20.sini kutlayacağız 20.si başlıyor Festivalin bu yılki teması Caz'ın renkleri doğru. Festival programından biraz söz edebilir miyiz? Olur tabii ki. Bizim her yıl festivalimizin bir teması oluyor. Vokal teması oluyor, İşte gitar oldu geçti, geçmiş yıllarda, perküsyon oldu, piyano oldu. Her yıl muhakkak bir tema üzerinden ilerlemeyi tercih ediyoruz. Bu yılki cazın renkleri olmasının sebebi 20. yıl olması. E, 20. yıla e, rengarenk cazın birçok türünü içeren bir e, festival programı hazırlamak istedik. Ve bunu da bu programda e, sunmaya gayret gösterdik. Yani cazın içinde bir sürü e, türleri olabiliyor. Latin caz var, klasik caz var, biraz daha etno var, işte asit var, elektrik var. Bir sürü daha yani e, uzun bir liste e, türleri mevcut. Bu programda e, 3-28 Mayıs tarihleri arasında festival programında 17 tane etkinliğimiz var. <Gülüyor> Bunun 15 tanesi konser. E, konserlerimiz e, her hafta var. Yani ...çok yoğun bir program... ...ama çok keyifli, çok eğlenceli... ...çok yormayacak bir program... ...baktığınızda hani diyorsunuz ki... Ya, ...her gün her gün konser mi olur... ...etkinlik mi olur... ...ama Ankara'da Mayıs ayında... E, ...yani yılda bir kere böyle yaşamakta... ...bence hiçbir sakınca yok... ...bizim bu yıl... E, ...ücretsiz konserlerimiz de var... ...bunu iki yıldır hı hı. biz uygulamaya gayret gösteriyoruz... ...ücretsiz etkinliklerimizi... ...çünkü... E, ...mümkün olduğunca konserlerin ve etkinliklerin e, bilet fiyatlarını çok e, uygun e, ayarlamaya gayret gösteriyoruz. Hem öğrenciler için hem de katılıma daha çok kitleye ulaşmak adına <gülüyor> iki yıldır da ücretsiz konserler organize etmeye gayret gösteriyoruz. Çeşitli destekler alarak. Bu yılda yine altı tane etkinliğimiz ücretsiz. Evet. O yüzden çok mutluyuz. Çünkü e, bu güzel bir teşvik oluyor. Güzel bir katılım e, iradesini sağlıyor. O yüzden bunu yapabiliyor olmak gerçekten çok büyük başarı. Ve e, bu hani yılların verdiği bir şeyin de e, şu an nimeti diyebilirim. Ankara Caz Festivali'nin programının büyük kısmında Hı. yerli caz müzisyenlerine yer veriliyor. E, bunun nedenini e, öğrenebilir miyim? Yani bunun aslında böyle çok e, katı bir nedeni veya ciddi bir şeyi yok. Genellikle biz evet Türkiye'deki e, caz müzisyenlerine, hem yıllardır bu işin duayeni olan değerli müzisyenlere, sanatçılara onları unutmadığımızı, onları hala daha değer verdiğimizi e, göstermek adına muhakkak konuk ediyoruz. E, bir kısmı da yeni genç müzisyenler oluyor kariyer yapmak isteyen, adını duyurmak isteyen, gerçekten yetenekli olan ve bir şekilde caz müziğine ülkemize temsil etmeyi e, isteyen müzisyenlere biz her zaman yer veriyoruz. Genellikle evet Türk ama e, muhakkak festival konserinde bir ya da iki en az e, dünyaca ünlü sanatçıya da yer vermeye özen gösteriyoruz. Mesela bu yıl kapanış konserimiz Goran Bregovic çok güzel bir isim. Fe Fe Özellikle 20. yılda e, kapanışı Goran Bregovic'de yapmak bizim için unutulmaz bir an e, olacaktır diye tahmin ediyorum. Evet. Onun haricinde gene tam festivalin ortasında e, Grammy Kılpa'yı kaçıran bu yılki Grammy ödüllerini vokal e, caz e, bayan vokal caz ödülünü kaçıran Karen Ellison var. O gelecek. Hı hı. E, ondan önce gene biraz tersten başladım ama Ondan önce yine Almanya'dan Markus Markus Stockhausen diye çok ünlü bir trompet e, şey var, trompetçi var. O Florian Weber diye yine doğayan bir piyaniste gelecekler ve müzede olacak bu konser. Yani muhakkak bu tip önemli e, dünyada gerçekten adını duyurmuş. ...çok başarılı, kaliteli, e, dünya hani standartlarında cazımızı yapan muhakkak 2-3 isme yer veriyoruz festivalde. <gülüyor> Ama yerli caz müziyenlerine de yer veriliyor olması belki diğer festivallerden de Ankara Caz Festivali'ni ayıran bir şey aslında... Olabilir. Yani bir de şöyle bir şey var. Bütün calcılar Ankara'dan çıkıyor. <gülüyor> yani geçmişe dönün bakın herkes Ankara'dan, İstanbul'a veya yurt dışına genelde göç etmiş. Yani burada çok fazla gerçekten şu son yıllarda belki biraz daha İstanbul'a odaklı ama Ankara'da çok fazla müzisyen var. Festivalde bir atölye çalışması da gerçekleşecek. Evet. Eğitimin bir müzik festivalindeki yeri açısından ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu atölye çalışması çocuklara yönelik. Bu festivalin uzun zamandır çocuklara yönelik yapmak istediği bir e, etkinlikti. Muhakkak geçen yıl olmamıştı ama ondan önceki yıllarda muhakkak bir atölye çalışmasına yer veriyoruz. Ya bir sanatçı veya değerli bir müzik rehberiyle beraber katılımcılar oluyor ve bu program gerçekleşiyor. Bu ülkenin çocuklara yönelik olması bizi gerçekten çok mutlu etti. 7-12 yaş grubu arasındaki çocuklar caz müziğiyle tanışacaklar. Yani bu çok böyle iddialı gibi görünse de aslında çok eğlenceli ve çok böyle onları etkileyebileceğini düşündüğümüz bir atölye çalışması olacak. İşte bu ritimler, atışmalar, beden dilir yani bütün bunları kavrayan bir program. Ee, şu ana kadar bu konuyla ilgili çok olumlu geri dönüşler aldık. Hatta festivalde bayağı ön plana çıktı. Hı hı. Çocuklara çok çünkü e, ülkemizde değer veriliyor. Geleceğimize emanet ediyoruz. Onlar yani çok kıymetliler. 20. yıl programında da olsun istedik ve güzel geri dönüşler de alıyoruz. Festivalin nasıl bir izleyici kitlesi var? Festivalin bir kere 20 yıldır kemikleşen e, bir izleyici kitlesi var, bir grup var. Neredeyse e, onlar 20 yıldır her konsere geliyorlar. Bir kısmının çocukları oldu, çocuklarıyla geliyorlar. Onun haricinde e, festivale gitgide genç jenerasyon, yeni jenerasyon dahil olmaya başladı. Bunun ben biraz daha... E, şeyden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Daha genç isimlere yer vermemiz onları biraz daha etkiliyor galiba. Merak ediyorlar, geliyorlar. Eskiden çok fazla Ankara'da festival kültürü yoktu. Konsere gitme kültürü yoktu. Şimdi bu son yıllarda ciddi bir yer edindi. Ve her yaştan yani liseden, lise öğrencisinden başlayan çok geniş bir kitlemiz var. Aslında çok uzun soluklu bir festival. 20 yıldır festivalle bir Birlikte büyümüş bir nesilden de söz edebiliyoruz evet, artık. Evet yani neredeyse iki jenerasyon var festivale gelen. O halde festivalin böyle izleyici kitlesini yetiştirmek gibi bir misyon da var festivallerin aynı zamanda. Yani muhakkak tabii ki çok seviyoruz. Yani her konserde açılışta sahneye çıkıp baktığınızda aynı yüzleri görmek. Bu çok gurur verici, çok güzel bir şey. Bu kadar emeğin böyle e, izleyiciyle yani bunun tek karşılığı izleyici. Bunu siz iz, yani devam eden, takip eden, izleyiciyle aldığınız zaman e, bunun paha biçilmez bir değeri var. Evet, sorilişinin başında hatta siz de sanırım söylemiştiniz ama tekrar edeyim. Festival biletleri de öğrenciler için çok uygun fiyatlandırılıyor zannediyorum. Ve biletlerin e, yerden fazlası da düşük fiyatlı olarak satışa çıkarılıyor bildiğim kadarıyla. Doğru, doğru. Evet, yani biz bu konuda e, çok gerçekten hani istiyoruz ki ne kadar çok insan... Gelirse, ne kadar çok insan o anı paylaşırsa, dinlerse bizim için o kadar iyi. Festival biletleri dediğiniz gibi çok şey öğrencilere hem öğrencilere ayrıca indirim oluyor. Hem de genel fiyatları da mümkün olduğunca e, minimumda tutmaya çalışıyoruz. Ücretsiz konserler de bunun yanında e, cabası oluyor aynı e, Aynen öyle. 6 evet. <gülüyor> tane ücretsiz konserimiz var. Hepsi açık havada olacak. ...keyifli konserler olacak. O yüzden onların da e, arada teşvik e, etmesini bekliyoruz. Evet. Türler ve performans açısından da çok çeşitli bir program önümüzde Hı -hı. görüyorum. Ankara Jazz Festivali'nde özellikle talep gören bir caz türü ya da performansı var mı? Dinleyicinin daha fazla ilgilendiği. Ee, yani öyle çok hani belirlenmiş bir analiz yok. Ama genellikle insanlar kendilerini... E, Kendilerinde bir şey buldukları zaman onları hoşuna gidiyor ve takip ediyorlar. Biraz daha belki günümüz çok ciddi geçiyor. İş yerinde ciddiyiz, trafikte ciddiyiz, işte bankaya gidiyoruz ciddiyiz. Dolayısıyla böyle biraz daha sıcak melodilerin, sıcak ritimlerin olduğu e, gruplar veya konserler sanırım biraz daha onların o ciddiyetini ayrıştırdığı için hoşlarına gidiyor diyebilirim. Yani benim bu kendi kişisel gözlemim. Peki programın oluşmasında izleyici rolü oynuyor mu? Rolü oynuyor diyebilir miyiz o zaman? Program oluşmasında tabi onların da muhakkak rolleri var. Genellikle başvurularımız da oluyor bizim festival sonrasında. 6 aylık bir başvuru dönemimiz oluyor bir sonraki festival için. Ee, bazen her başvuruyu o yılki festivali alamıyoruz. Geçmişte bekleyen başvurular değerlendiriliyor. Ee, Caz Derneği'nin bir yönetim kurulu var. Yönetim kurulundan bu değerlendirmeler geçiyor. Onların da katkıları oluyor. Seyircilerin de bazen bize ulaştırdığı mailla veya işte mektupla bize yazdığı fikirler, öneriler oluyor. Onlar dikkate alınıyor. Bir ekip çalışması aslında, programın oluşması. Anlıyorum. Aslında festivallerde bir de çok merak edilen bir şey daha var. Yabancı müzisyenlerin Türkiye deneyimleri. Türkiye'li caz dinleyicisini nasıl buluyorlar yabancı müzisyenler özellikle? Ee, çok şaşırıyorlar. Çünkü hiç böyle bir şey beklemiyorlar. Çünkü onların müziği. Ee, yani hani özellikle Amerikalılar geldiklerinde inanılmaz e, hayretler içerisinde kalıyorlar ve çok e, nasıl diyeyim size takdir ederek ayrılıyorlar yani biz onlara e, festival programından bazen böyle merak ediyorlar hani kimler var bizden önce sonra diye birkaç link gönderiyoruz böyle aa inanmıyorum muhteşemmiş işte takip edeceğim muhakkak işte denk gelirsem gideceğim yani onlar çok şeyler e, hoşlarına gidiyorlar Ankara Jazz Festivali'ne destek olmak isteyenler ne yapmalılar? Bilet almalılar. <gülüyor> bilet alabilirler, bizi takip edebilirler. Caz derneğine üye olabilirler. Çünkü bu festivalin ve derneğin bu eş zamanlı var olması bilet gelirleriyle oluyor. Derneğin her yıl e, bir üye grubu var. Evet, üyelerinin de belirli bir e, çok cüzi miktarda aidatları oluyor ama asıl e, belki bilet gelirleri. Ve bizim bir de caz bursumuz var. Her yıl bir bursiyere e, yurt dışında yüksek lisans programına gönderiyoruz. Bunların hepsi bilet gelirleriyle yapılıyor. O yüzden bizi ne kadar çok severlerse, bilet alırlarsa bu kadar katkıda olabilirler. Ayrıca tabii sponsorlarımız da oluyor. Yani o sponsorluk tabii çok farklı bir boyut ama genel olarak izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin bilet almasını istiyoruz. Evet, biz de tüm dinleyicilerimizi tamamen gönüllülükle yapılan bu festivali <gülüyor> desteklemeye çağırıyoruz buradan. Teşekkür ederim. Böylece söyleşimizin sonuna geldik. Bitirirken söyleşi fırsatı verdiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Biz teşekkür ederiz yer verdiğiniz için. Dünya Caz günü 30 Nisan'da festivalin başlamasına 3 gün kala bu program gerçekten bizim için de çok güzel oldu. Biz teşekkür ederiz. Başarılı ve eğlenceli bir festival gerçekleşmesini diliyorum. Sağ olun. 20. Uluslararası Ankara Jazz Festivali. 3.28 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bugün festival koordinatör Tuğçe Alparslan'la festival hakkında bir soruşu gerçekleştirdik. Biz ayrılıyoruz ama Radyo Eko'da 30 Nisan 2016 Dünya Caz Günü için hazırlanan Caz Maratonu sürüyor. 30 Nisan 2016 Dünya Caz Günü Caz Maratonu Radyo Eko'da.